E, kıymetli arkadaşlar e, geçen hafta bir giriş yapmıştık geçen ders Recording in progress. De, e, geçen hafta ifadesine alışmış e, bir giriş yapmıştık bugün İslami kaynaklarda ve bilhassa tabi Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. Nuh'a nasıl bakıldığı ve hakkındaki genel malumatla ilgili ansiklopediden kısa bir özet size e, aktaracağım ondan sonra da Tek tek ayetlerde Hz. Nuh ve kavmiyle mücadelesi hakkında neler söylenmiş, biz oralardan bugüne nasıl çıkarımlar yapabiliriz kendimiz için, nasıl bir yol haritası edinebiliriz, onları daha detaylı bir şekilde önümüzdeki toplantılardan itibaren inşallah göreceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bana işte yakın gene geçen de de bir genç arkadaşım sordu peygamberlerle ilgili hangi kaynakları okuyalım diye. Ne yazık ki arkadaşlar bu konuda çok böyle hani her bakımdan sahih kaynaklara dayalı ve o sahih kaynaklardan gelen bilgileri insanının ihtiyacı ve anlayışı doğrultusunda yorumlayan bir esere ben çok rastlamadım arkadaşlar peygamberlerle ilgili. Ya böyle çok kısa özet şeklinde kısa senbiya kitapları var. Onlar da zaten Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadarını bize anlatıyorlar. Ya da çok fazla efsanevi rivayete dayanan ben efsanelere de karşı değilim. Bu arada onu da anlat, hatırlatayım parantez içerisinde. Çünkü efsaneleri olmayan bir toplumun bir medeniyet kuramayacağını söylüyor konumuzun uzmanları ve kendi efsanelerinize sırtınızı döndüğünüzde başka milletlerin fantastik hikayelerine, romanlarına bel bağlamak durumunda kalıyorsunuz. Yani insanlığın e, kurucu metinler anlamında e, bu e, efsanevi fantastik öğelere ihtiyacı var her zaman işte izlediğimiz filmler e, bestalar olan dünya çapında bestalar olan kitaplar romanlar e, günümüz anlayışına e, uydurulmuş efsanelere dayanan e, en son ben bir tanesini okudum mesela işte Babil e, tavsiye ederim o romanı da hepinize e, bunlar e, kendi, kendinizinkilere sırtınızı döndüğünüzde yabancılarınkine maruz kalıyorsunuz ve onların tabii e, temel kurucu öğeleri bizden çok farklı. Bir defa bunu belirtmiş olayım ama peygamberler tarihi denince böyle sadece, mesela bugün bir gencin Hazreti Adem'i merak edip, çünkü Hazreti Adem etrafında, onun yaratılışı etrafında çok ciddi, e, tartışmalar dönüyor bunlar aynı zamanda var olursan tartışmalar e, Hazreti Adem' merak edip işte bizim o e, peygamberler tarihi kaynaklarından e, birini aldığında ne yazık ki yani mesela hadislere dayansa bile, sahih hadislere dayansa bile herhangi bir açıklama, yorum yapmadan, işte bunu nasıl anlamamız gerektiğine dair bir e, çıkarımda bulunmadan bunları sadece aktardığımızda e, böyle elinin tersiyle gençlerin ittebileceği e, ve işte şüphelerine şüpheler ekleyen e, metinler olmaktan öte gidemiyor. O nedenle bu benim kanaatim yani. illaki istisnalar vardır. Evet. İşte fusus Hikem'den falan mesela bakmak, okumak lazım. Ee, onları böyle güncel bir şekilde anlatmak lazım. Ne yazık ki o tip kaynaklar da çoğunlukla e, malum çevrelerin tek elinde. Ee, helhasıl arkadaşlar ben kendime böyle bir yol buldum. Sadece Kur'an-ı Kerim ne diyorsa e, o kadarıyla yetinerek ve onları mümkün olduğunca güncelle, güncellemeye, yani Kur'an'ı güncellemek değil haşa, yani oradaki mesajı e, benim için ne anlam ifade ediyor, bugünkü karşılığı ne olabilir, benim hayatımda nasıl bana rehberlik edebilir, e, oralara odaklanmayı tercih ediyorum. Keşke e, özellikle dinler tarihçileri, edebiyatçılar e, bu alana bir el atsalar da e, her bir peygamberin hayatını tek tek e, bütün, e, bütün o işte psikolojik, sosyolojik çıkarımlarıyla birlikte... Ee, bize e, yeniden yazsalar, yeniden o metinleri üretseler keşke... Ee, gelelim biz Ansiklopedide e, Hazreti Nuh hakkında verilen giriş bilgilere arkadaşlar e, da, e, geçen hafta işte daha çok e, ehli kitabın kaynaklarında Hazreti Nuh hakkında neler söylendiğini görmüştük bugün de İslami kaynaklarda peygamberimizle işe Hazreti Nuh ile ilgili neler söylendiğine bakacağız fakat ben çok detayları buradan atladım çünkü onları zaten Kur'an-ı Kerim'de e, başladığımızda Hazreti Nuh'u okumaya oradan göreceğiz e, öncelikle Hazreti Nuh Ulul azm bir peygamber olduğunu bildiriyor bize ansiklopedi. Evet, Ulul azm peygamberler diye bir grup var peygamberlerin içerisinde arkadaşlar. Bunlar azim sahibi. Ulul azm azim sahibi demek. Yani çok mücadele eden, çok mücadeleci ve hiç sapmayan yani bu mücadelesini diğer peygamberler saptı mı? Haşa ama hani bir Yunus örneğini biliyoruz ya. Efendim böyle hani yorulan veyahut da işte yakınan e, olaylar da olmuş peygamberler tarihinde. O kadar da kritik bir konu ki peygamberler hakkında konuşmak, ileri geri bir şey söylerim diye e, aklım çıkıyor. E, Hz. Nuh, Ulul Azm olarak nitelendirilen 5 peygamberden bir tanesi arkadaşlar. Diğerleri Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Peygamber Efendimiz. E, Kur'an-ı Kerim bunları azim sahibi peygamberler olarak nitelendiriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'i anlatırken illaki söylemişizdir çok uzun zaman geçti ben de hatırlamıyorum şimdi. Mesela Hazreti Adem'le ilgili "Ve lem azma. Biz onda azim bulamadık." diyor Allah Teala. Ee, böyle bir ifade var. O yüzden Hazreti Adem mesela ulul azm peygamberlerden değil. Çünkü ne yaptı? işte kaydı yani şeytanın vesvesesine kapıldı ve o kendisine yasaklanan sınırı geçti. Ee, ama bu beş peygamber çok çok mücadele etmiş olmalarına rağmen, e, çok büyük tepkilerle ve zorluklarla karşılaşmış olmalarına rağmen e, hiç kaymamışlardır, e, hiç e, bir şey göstermemişlerdir. Yani bu konuda bir gevşeklik veya bir yorgunluk her neyse göstermemişlerdir. Bilhassa tabii bizim konumuz olan Hazreti Nuh'un birazdan gelecek 950 yıl, Kur'an'ın ifadesiyle 950 yıl mücadele ettiğini, ve çok çok çok az kişinin, yani gemiye kaç kişi binmiştir diye mesela kaynaklar var. Diyanetteki peygamberler tarihinden tekrar baktım işte. Orada 5-6 kişi sayılıyor. Yani en iyi ihtimalle 10 civarında Hz. Nuh'a bu 950 yıl boyunca iman eden kişi sayısı. Ve en yakınları da Hz. Nuh'a karşı çıkmışlar. Hanımı, oğlu, iman etmemişler bir oğlu yani. Dolayısıyla hani bunun yani bir tahayyül edelim zihnimizde. Önce şu ulul azm olmayı bir tahayyül edelim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ben mesela son günlerde tekrar. Birkaç örnek ve bana sorulanan soru üzerine tekrar canlandı zihnimde bu konu. Yoksa bana göre aslında demodeli bir konu. Böyle İslami hayatı bırakıp, işte çeşitli gerekçelerle bırakıp kendisine yepyeni bir başlangıç yapan, başka bir dünyada yepyeni bir başlangıç yapanlar oluyor. Mesela gerekçelerine bakın arkadaşlar. Yani, veya da kendimize bakalım biz. En güzeli en doğrusu en sağlıklısı kendimize bakalım yani bir konu herhangi bir konuda başladığımız bir işten vazgeçtiğimizde benim de mesela ciddi problemlerimden birisidir bu başladığım her başladığım şey insanlar beni çok böyle iradeli, güçlü falan zannetler. Halbuki başladıklarımdan çoğunu yarım bırakmışımdır yani. Belki çok fazla şeye başladığım için hani o bitirebildiklerim şey uyandırıyor, hayranlık uyandırıyor. Fakat yarım kalan işleri ben biliyorum yani. Dolayısıyla ben kendimde de bu azim meselesini göremiyorum. Hani ne oldu da bıraktın yani? Ne oldu hayatında? Ne Nasıl bir zorlukla karşılaştın? İşte bu gamberlerin hayatları bizim için bu açıdan çok ciddi örnekler arkadaşlar. Cenab-ı Hak bize soracak tabii. Hani başladığımız ve yarım bıraktığımız işlerin çoğu mübah olan alanla ilgilidir. O bakımdan onların hesap konusu olacağını düşünmüyorum eğer birine söz vermemişsek. Fakat Allah'ın çizdiği sınırları ihlal ederken bunu işte çeşitli yorgunluklar, veya işte çeşitli tepkiler karşısında bunalmış olmak gibi sebeplerle bırakabiliyoruz. Bazı farzları terk edebiliyoruz. Çeşitli işte psikolojik zayıflıklar vesaire nedeniyle. Ama bunu böyle de demiyoruz yani. Çok ilginç. Yani bunun bizim eksiğimiz olduğunu da söylemiyoruz. Kendimizi çok haklı buluyoruz. Çok doğru olanı yaptığımızı düşünüyoruz. Tavrımızı çok cesurca bu cesaret kelime kavramının da iyice çığırından çıktığını düşünüyorum ve son derece orada büyük bir dilde dille oynandığını düşünüyorum özellikle sosyal medyada arkadaşlar. Yani mesela bir insanın işte ne bileyim cinsel açıdan bir sapkınlığını bile diyemiyoruz artık. Bir sapkınlığını açıkça topluma ilan etmesini cesaret. Mesela bunu cesaret diyoruz. İşte bir günahın savunulması, ilan edilmesi, normalleştirilmesi, çapınmalarına cesaret diyoruz. Azim diyoruz neyse. Ama Kur'an-ı Kerim azim sahibi olmakla kimleri nitelendiriyor arkadaşlar? Her türlü zorluğa rağmen Allah'ın çizdiği yoldan sıratımızdakinden hiç ayrılmayanlar azim sahipleridir. Asıl cesaret bütün o zorluklara rağmen ve görünen ee, hayat içerisinde umulan destek bulunmamasına rağmen tünelin ucunda bir çıkış görmek için çok uzun beklemek gerekmesine rağmen Hazreti Nuh açısından söylüyorum ki yani tufan bir çıkış mıydı hani Müslümanlar için bir çıkış olabilir ama yani bütün insanlık için değil mi bir felaket ve bir cezalandırmaydı bir yok oluştu yani. E, dolayısıyla bunlar dünyada görünmeyebilir. Dünyada sonuçlarını almayabilirsiniz girdiğiniz yolun. Ama Allah'ın e, çizdiği yol olduğundan emin olduğunuz sürece orada devam edebilmek. işte asıl azim budur, asıl cesaret budur, asıl takdir edilmesi gereken, alkışlanması gereken budur. Yani birisi işte namazı bıraktığında tesettürü bıraktığında ya da ne bileyim işte cinsel açıdan bambaşka bir yola girdiğinde bir de ona alkış tutmak bizi itikadi açıdan nereye koyar arkadaşlar? Bunu sizinle paylaşıyorum. Hayrettin Karaman hocamızla böyle konuşurken bir konuyu, toplumsal bir sıkıntıyı konuşurken şöyle dedi hoca Kur'an'da açıkça yasaklandığı kesin olan bir fiili işleyen açıkça işleyen ee, ve bunu savunan birine senin bu tercihine saygı duyuyorum dediğimde benim dinim benim inancım tehlikeye girer demişti çünkü yani işte senin içki içmene saygı duyuyorum seni diyebileyim yani zina etmene saygı duyuyorum. Nasıl diyebiliriz ki? Yani? Ben çünkü ona saygı duyamam. Ama onunla aynı toplumda yaşarım. Yani kura, belli kurallar çerçevesinde yaşarım. Onun şahsına yönelik bir saldırganlık da bulunmam. Yani biz çünkü günahkarla uğraşmayız. Günahla uğraşırız. Fakat günahın propagandasını yapmak da ayrıca günahtır. Neyse konumuz o değil. Yani Hz. Nuh'un neden ulul azm, düşünmemiz gerekiyor ve diğer peygamberlerin yani Hz. İbrahim'in başına gelenlere inşallah Allah'a ömürürüz önümüzdeki 10 yıl içinde oraya gelirsek görürüz. Ee, Hz. Musa'nın yaşadıkları, Hz. İsa'nın yaşadıkları yani bütün hayatını takip altında geçirdi ve işte e, şey dünyevi tarihçilere göre, seküler tarihçilere göre çarmıha gerilerek can verdi. Biz öyle olmadığını biliyoruz ama yani sonuçta hayatı sona erdi dünyadaki hayatı. E, dolayısıyla bu e, ne kadar zorluklarla karşılaştıklarını, üstelik o kadar mucizevi bir yaşam olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadıkları zaten biliyoruz. Dolayısıyla onları hiç sarsmadı, hiç yollarından dönmediler. Hiçbir zaman haktan ve hakkı anlatmaktan, hakkı duyurmaktan burası da çok önemli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz mesela Hz. Musa olsun, İsa olsun, şey, diğer ulu azmi peygamberler yani biz bunu şey yapmayalım ya yani, çok anlatmayalım işte toplum çok şiddetle karşı çıkıyor çok büyük tepkiler alıyoruz toplum parçalanıyor işte aileler parçalanıyor dolayısıyla biz bunu hani kendimiz yaşayalım kendi evimizde işte namazımızı kılalım zikrimizi yapalım Kur'an'ımızı okuyalım işte kendi özel hayatımızda din darlığı hani kalp kalbimizde <gülüyor> ilk bugün söyleyen bir şekilde veya işte bize diyorlardı bir aralar işte örtüncekseniz evinizde örtün falan diye kamusal alanda ya bu kadar ironik ki arkadaşlar bunu işte kendi özel hayatımıza yani kapatalım dini deselerdi. Hiçbiri o zorlukları yaşamazdı arkadaşlar. Yani peygamberimizin evinde namaz kılmasına, Kur'an okumasına, işte çoluğunu çocuğunu istediği gibi eğitmesine kim karşı çıkıyor? E, Mekke ile mücadelesinin temelinde ne vardı? Onların putlarına sataşması vardı peygamberimiz. Yani onların putlarıyla sataşma derken onların putlarıyla ilgili gelen ayetleri onlara açıkça okuması bundan rahatsız oluyorlardı. Yani sen git evinde ne yaparsan yap diyorlardı. Hz. Nuh'u tabii o kadar detaylı bilmiyoruz fakat onun da çok şiddetli toplumsal tepkilere e, maruz kaldığını, inşallah onları konuşacağız. Her şeyi şimdi ilk derslerde tüketmek istemiyorum. E, bilhassa alay yoluyla istikrarlı bir şekilde Hazreti Nurla alay ettiler arkadaşlar yani. Bir de şimdi onun çocuğunun yerine koyun kendinizi. E, yani yüzlerce yıl bir hayat var ve babanızla bütün toplum alay ediyor. Yani babanız bütün toplumun alay ettiği birisi yani. Ve anneniz de inanmıyor babanıza. Yani bir nevi herhalde muhtemelen yani bir nevi akıl hastası falan gibi gördüler yani. Pek çok peygamberi tarihe geçmemiş, Kur'an'da ismi geçmeyen pek çok peygamberin tarihe geçmemesinin sebebi belki de içinde bulundukları toplumları tarafından bir nevi meczup, bir nevi işte kayda bile geçmeyen, söyledikleri kayda bile alınmayan bir nevi akıl hastası olarak görmeleri olabilir. Kur'an-ı Kerim'de ismi çok geçiyor. 28 surede hakkında bilgi verilmiş ve 43 yerde ismen zikredilmiş Hz. Nuh. Peygamberimizden sadece birkaç yerde bahs isminin yani birkaç yerde geçtiğini biliyoruz. Ve bir sure onun adını taşıyor. Nuh suresi diye bir sure var ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatıyor. Ancak Kur'an, ruhun hayatının sadece peygamber olarak görevlendirildikten sonraki safhasından bahsetmektedir. Ee, bizim siyah kaynaklarımızda da arkadaşlar peygamberimizin, düşünün peygamberlikten önceki hayatı hayatının üçte ikisidir. Yani peygamberimiz 63 yıl yaşadı, işte 40 yaşında peygamber oldu. Ee, üçte ikisi peygamberlikten önce geçmiştir ama çok az malumat vardır peygamberlikten öncesiyle ilgili belli başlı işte Hülful Fudul vardır, Hacerles ve diğerine koyması vardır, Hz. Hatice ile evlenmesi vardır, değil mi? İşte yetim kalması, dedesi baktı, amcası baktı, işte katıldığı birkaç yolculuk vardır, Ficar savaşları vardır, yani belli başlı başlıklar halindedir e, 40 yıllık hayatı, çok detaylar yoktur. Hatta mesela benim en çok merak ettiğim e, o üç yıl süren e, aralıklarla ama üç yıl süren inziva döneminde Peygamber Efendimizin ne yaptığını bilmiyoruz yani. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok yani o mesela bir ay bir mağarada kalıyorsunuz bir ay elektrik yok aydınlanma yok cep feneri yok yani gece zifiri karanlık oluyor hani vahşi hayvanlar var yani orada ne yaptı peygamberimiz neyle vakit geçiriyordu yani nasıl vakit geçiriyordu işte tefekkür yani sadece oturup böyle düşünüyor muydu? ne neyi düşünüyordu mesela bununla ilgili bir malumat yok bu bazı konularda malumatların olmayışı. Ee, ama bizim de onu çok merak edişimizin ben ayrıca güzel bir tarafı olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Çünkü Peygamberimizle karşılaşınca bunu onla soracağız. Yani öğrenmemiz ee, mahşerde de ve cennette de Allah'ın izniyle inşallah devam edecek. Hazreti Nuh hakkında da öyle. O yüzden o bazı bilgilerin atlanmış olması e, sebepsiz değildir. Bir de Cenab-ı Hak bize adeta yeni peygamber Efendimizin hayatı içinde geçerli. bu. Çünkü peygamber isteseydi anlatırdı yani. Anlatmamış. Mesela peygamber olduktan sonra da anlatmamış o dönemi. Ee, anlatmayışı Peygamberlikten sonrasın yani şahsa odaklanmayın, peygamberliğe odaklanın. Şahsın magazinsel yani sizin için bir önem taşımayan kişisel yaşamı öne çıkarılmıyor bak. Şahıs öne çıkarılmaz bizim kültürümüzde arkadaşlar onun, özellikle peygamberlikle ilgili yani onun getirdiği mesaj öne çıkarılır bu yüzden mesela bugün ben e, bizlerin de yani dini anlatan insanların da şahıslarıyla bir takım böyle e, polemiklere girerek veya ne bileyim e, kendi hayatları ile ilgili böyle şah, şahsi bilgilerle şahsi e, niteliklerle öne çıkmalarını e, doğru bulmuyorum. Doğrusunu isterseniz hatta e, şah, yani şahsımızın değil de yaptığımız işin konuşulması gerekir. Yani şahsımızın e, çok arkada kalması gerekir. E, bunu peygamberlerin hayatında da görüyoruz. Kendisine inanmayan, inanmayan kavmi tufanla cezalandırıldığından tufan hadisesi de ona nispetle Nuh tufanı diye anılmaktadır. Ve Nuh kelimesinin işte Arapça şu kökten geldiğine dair bir takım rivayetler var. Yani şu, şu anda size aktardığım özet bir bilgi. E, ama genel olarak alimlerimiz e, Nuh isminin Arapça olmadığını söylüyorlar. E, şurası çok önemli şimdi e, konuşacağımız kısım. Rivayete göre arkadaşlar insanlar Hazreti Nuh'a kadar tevhid inancıyla yaşamış. Çünkü Adem ile Nuh arasında başka bir peygamber yok bildiğimiz. Ee, Hazreti Adem'den Nuh'a kadar insanlar tevhid inancıyla yaşamış. Putperestlik ilk defa Nuh'un kavmiyle ortaya çıkmış. Yani putperestlik Nuh döneminde başlıyor. Ya da işte Hazreti Nuhtan hemen önce belki başlamış da Hazreti Nuh gönderilmiş oluyor onlara. Evet. Hatta onların taptığı putların isimleri Kur'an-ı Kerim'de Nuh Suresinde geçiyor ve Sua, Yavuz, Yavuk ve Nasır diye geçiyor. Nasır diye geçiyor. Bunlardan sakın vazgeçmeyin diye birbirlerine öğüt veriyorlar Hazreti Nuh'un tebliği karşısında. yani başka bir kavimde böyle bir bilgiye rastlamıyoruz ama. Nuh'la ilgili o dönemde tapılan putların dahi isimlerini Kur'an-ı Kerim bize zikrediyor. Şimdi putperestlik yeryüzünde nasıl başlamış arkadaşlar? Burası çok hayati bir bilgi, çok hayati bir detay var burada ve son derece güncel. Yani sanki hiçbir şey değişmemiş. Yani Nuh döneminden beri dünya aynı sanki. Zaten Kur'an-ı Kerim'in evrensel olması ve son mesaj olması, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği son mesaj olması, orada anlatılan bilgilerin kıyamete kadar insanlar için tekrarlanmaya çeşitli şekiller değişebilir, isimler değişebilir ama öz değişmeyeceğini, özün değişmeyeceğini anlıyoruz. Hatta işte bu e, kıssaya dayanarak Hazreti O'nun Nuh'tan beri şirkin öz karakterinin değişmediğini anlıyoruz arkadaşlar. E, burada sevgi boyutundan bahsedilecek. Ben şimdi önce genel olarak şunu söyleyeyim. E, yeryüzünde şirk temelde iki duyguya dayanır arkadaşlar. Sevgi ve korku. İnsanlar ya çok sevdikleri bir şeyi putlaştırmışlardır ya da çok büyük korkuları nedeniyle bazı putlara sığınmışlardır. Ee, i̇şte mesela satanizmin temelinde bu var. Yani şeytana Tanrı'nın gücü yetmiyor, şeytan başarılı oluyor diyorlar onlar. Ee, dolayısıyla bizim şeytana tapmamız lazım ki o bize zarar vermesin. Yani şeytana tapanlar niye şeytana tapıyorlar? Çünkü şeytanın Tanrı'nın gücü dışında bir gücü olduğunu o güce Tanrı'nın müdahale edemediğini, dolayısıyla şeytanın kötülüklerinden korunabilmek için ona tatmamız gerektiğini. Yani temel felsefesi bu. E şimdi buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bir, ya korunmak için, bir korktukları bir şeyden korunmak için insanlar şirke sapıyorlar. Şu anda konumuz o değil. Onu başka bir sefer inşallah yine konuşuruz. Bu açıdan korku duygusunun arkadaşlar makul bir düzeyde tutulması ve doğru bir kanala e, yöneltilmesi ruh sağlığımız açısından olduğu kadar itikadımız, inançlarımız açısından, tevhid inancımız açısından da çok kıymetli. Ee, korku duygumuzu yani çok iyi takip etmeliyiz. Nasıl? Nerelere yöneliyor? Neden kaynaklanıyor? Nasıl kontrol altında alabiliriz? Nasıl bu korkulardan nereye sığınalım? Nasıl sığınalım? Ee, çünkü e, insandaki en primitif yani en temelde yatan ve acizane kanaatini doğuştan gelen sonradan yani korkuyu sonradan öğrenmiyoruz. Belki korkulacak nesneleri sonradan öğreniyoruz. Yani nelerden korkacağımızı ama korkma, insanda sığınma çok varoluşsal doğuştan gelen bir şey. Hz. Nuh'un kavmi ise arkadaşlar bu putlara onları çok sevdikleri için tanmışlar. Bunlar iyilikleriyle temayüz etmiş, toplumda çok hatırlı çok yardımsever, çok iyi insanlarmış ve öldükten sonra da onları hatta Arap Yarımadası'nda da putperistlik böyle başlıyor. Yani Arapların taptığı putların da temelinde ee, orada da değil mi isimlerini biliyoruz Lat, Menat, Uzza diye... Onlar da böyle iyilikleriyle öne çıkmış, çok hatırlı, herkesin katında bir şeyi olan, sözü geçen, itibarlı ve toplumun çok sevdiği insanlarmış. Onlar öldükten sonra ilk önce kabirlerini ziyaret etmeye başlıyorlar. Çünkü bu adam işte çok iyi biriydi, onun kabrini ziyaret eden bizde de var şimdi değil mi? Yani kabirde yatan kabir ziyareti var da. Kabirde yatandan medet ummak yani. E, çünkü bu insan çok iyi biriydi. Allah katında bir şeyi vardır bunun, bir yeri vardır. İşte ondan medet umalım ki o da bize Allah katında işte bu isteğimizin olması için aracılık etsin. Bak adı üzerinde aracılık. Ne zaman bir aracılık arkadaşlar varsa işin içinde orada bir şirk bulaşığı, bir şirk tehlikesi e, var. Fakat bu konuda da evhama kapılmayalım. Çünkü bazı e, takıntılı kardeşlerimiz olabiliyor. Takıntının başka kökenleri olabilir, din dışı kökenleri ama dini konularda çok e, ortaya çıkıyor yani. Çünkü dini konular, hassas konular olduğu için bu takıntılı kardeşlerimiz şey yapabiliyorlar yani orada işte namazım oldu mu, abdestim oldu mu, işte e, inancım bozuldu mu, şirkete düştüm mü diye çok evhamlara kapılabiliyorlar. Onları e, körüklemek istemem, e, tetiklemek istemem fakat bunu bilelim yani. Ee, bu ziyaretler ve aracılık ar araya birini sokma ihtiyacı şirkin başlangıcı oluyor her, her zaman. Hz. İsa olayını düşünelim arkadaşlar. Hz. İsa'yı Hristiyanların putlaştırması Hz. İsa'yı çok sevdikleri içindir. Onu çok çok üstün gördükleri içindir. Ee, ona duydukları muhabbet nedeniyledir. Yani genellikle yeryüzünde arkadaşlar putlaştırılır insanların duygularının aşırıya gitmesi ve doğru kanalize edilememesi e, sebebiyle ortaya çıkmış. E, tabii buradan e, şunu da söylemek lazım. Demek ki insan da e, sığınmak, işte bir yardım istemek, kendinden üstün bir gücün koruması altında olmak, işte sığınmak zaten o, e, bir kutsal e, merkeze. E, ait hissetmek yani oranın desteğini yanında hissetmek insanda çok esaslı bir ihtiyaç arkadaşlar. E, hatta şöyle derler işte yeryüzündeki bütün putlar Allah'ın varlığının delilidir. Yani e, insanlar Allah'ı bulamadıkları için o putları üretmişlerdir derler. Ee, öldümlerinin ardından her, ilk önce mezarları ziyaret edilmeye başlanıyor. Sonra bu mezar tabii çok uzak kalabiliyor. Siz işte hayatınız başka yönlere evrilebiliyor. Göç göçler var mesela. Zorunlu göçler işte iklim şartları nedeniyle vesaire. Ee, o zaman diyorlar ki işte o mezarı ziyaret edemeyeceğiz ne yapalım? Onu sembolize eden bir heykeli. O, o mezardaki kişiyi. Yani bunlar çok uzun yıllar içerisinde oluyor. Her zaman arkadaşlar dönüşüm çok uzun nesilden nesile aktarılan bir dön e, süreçte işliyor. E, i̇nsanlar yani bir gece önce muvahitken bir gece sonra işte bir heykele tapan biri olmuyorlar. Nesiller boyunca oluyor. E, ve e, diyorlar ki heykelini yapalım. O heykel o kişiyi sembolize ediyor. Yoksa yani tabii ki o tahtaya neyden yaptılarsa o heykeli, o heykelin maddesine tapmıyorlar arkadaşlar. Çünkü bütün geri gerizekalı değil yani. Bunu da düşün, bunu da hatırlayalım. İçlerinde değil mi medeniyet kuran toplumlarını yöneten çok ziliki insanlar var. Onlar onun sembolize ettiği güce taptıklarını düşünüyorlar. Bu açıdan işte odundan medet umuyorlar, işte taştan medet umuyorlar falan diye düşünmeyin sakın. Çok daha ince işliyor yani şirk süreci. Efendim heykellerini yapıyorlar o kişileri sembolize etmesi için ve Allah ile zamanla onlara kutsallık aktif ediyorlar. Ve tabii aşkın tanrı inancı da burada devreye giriyor. Bugün günümüzde de mesela bir takım deist insanların tanrı inancı bu şekildedir. Yani tanrı o kadar yücedir, o kadar yücedir ki o böyle bizim günlük işlerimizle uğraşmaz. İşte benim başım ağrıyor Allah'ım şifa ver. İşte ne bileyim bugün bir görüşmem var Allah'ım yardım et kolay gelsin. Bunlarla uğraşmaz yani alemlerin Rabbi yani yaratıyor yok ediyor yani e, evreni yönetiyor yani senin başının arzıyla mı uğraşacak ya da ne bileyim çocuğunun sınavıyla mı uğraşacak diyorlar ve o aşkın Tanrı'nın meşgul edilmemesi gerektiği işte İsrailoğullarının kutsatlarından birisi Tanrı'nın adını lüzumsuz yere adını ağzına alma Öyle her şey için yani Tanrı çağrılmaz. O zaman ne yapıyoruz? Ee, i̇şte bunlar bizim tanrıyla ile aramızdaki aracılar. Bizim ufak tefek işlerimizi bunlar görüyorlar. Ee, dolayısıyla onlara anlatıyoruz. Onlar e, hallediyorlar. Yani adeta Allah onlara yetki vermiş ve onlar hallediyorlar. Böyle bir inancı çözüyorlar. Tabi burada arkadaşlar ben işin hani insandaki, insan düşünce ve duygularındaki merkezini anlattım. Bir de bundan nemalanan... Bir kesim var toplumda. Yani özellikle o ruhban sınıfı ve yöneticiler sınıfı. Şimdi düşünün yani ilahi bir ilgi yok bu putların aracılığıyla ilgili. Bu aracılığın nasıl işlediğiyle ilgili bir kitap yok, bir peygamber yok. Çünkü bu bir satma değil mi arkadaşlar? Peki nasıl ben yani işte bu ismi geçen putları heykelleri nasıl razı edeceğim de benim işimi görecekler? Yani tarlama bereket vermesini istiyorum. Bunların işte rızkıma bolluk vermesini istiyorum. O halde o putları, o ilahları nasıl razı edeceğim ki bana bunu versin? İşte onu da ruhban sınıfı belirliyor arkadaşlar. Çünkü bunun bir kitabı yok. Yani gökden bir kitap inmedi bununla ilgili. Ruhban sınıfı diyor ki işte tapınağı uyduruyorum. Yani Hazreti Nuh dönemiyle ilgili değil. Özellikle Babil'de yani Mezopotamya'da öyle işliyor sistem işte tapınağa bakireleri getireceksiniz işte tapınağa şu kadar ürün getireceksiniz, tahıl getireceksiniz Kurba işte e, şeylere ilahlara şu kadar kurban sunacaksınız Roma'da, işte e, Mezopotamya'da e, o ruhban ve yönetici sınıfı toplumu çok iyi manipüle ediyorlar ve oradaki ekonomik zenginliğin artı değerlerin veya işte bir takım Avantajların mesela bakirelerle ilk önce rahipler beraber oluyor. Ondan sonra evlenebiliyorlar. Gibi. E, çok çeşitli veya işte mesela kahinler e, eski küçük e, yerel topluluklarda kahinler ne yapıyorlar arkadaşlar? Oturuyorlar bütün gün. E, gelenle gidene işte şey Danışmanlık yapıyorlar. Güya onlar hani bağlantı kuruyorlar, sezgileri güçlü, bağlantı kuruyorlar ve danışmanlık yapıyorlar. Buna karşılık işte onlara tahıllarından, meyvelerinden işte ne varsa onlardan getiriyorlar. Yani düşünsenize hani çok kabaca söylüyorum. Oturup biraz atmanız gerekiyor ve toplumun en zengin kişisi oluyorsunuz. Yani hiç çalışmanıza gerek kalmıyor. En, hem en prestijli. Her yerde çok saygın. Sözünüz geçiyor. Toplumu istediğiniz gibi manipüle edebiliyorsunuz ve ekonomik olarak da çok rahat yaşıyorsunuz. İşte bugün bunun karşılığının kimlere denk geldiğini bulmayı da size bırakıyorum arkadaşlar. E, dolayısıyla e, şirk sistemi böyle işliyor. E, yalnız kökeninde bu aşırı sevginin ve aşırı korkunun olduğunu, bu duygulardaki aşırı kelimesinin altını çizerek, e, belirtmek isterim. Her aşırı sevgi arkadaşlar e, kalbimizde, işte İbrahim Aleyhisselam kıssasına inşallah gelirsek İsmail'in kurban edilmesi meselesinde e, onu görürüz. Her aşırı sevgi e, bizi haktan saptırır arkadaşlar. E, kalbimizde hakkın sevgisiyle hakkın e, ve hakikatin Allah'ın yolunun Allah'tan girilen bilginin, Allah'ın hatırının, Allah'tan razı olmanın önüne geçebilir. Allah korusun. Öyle olduğu için e, duyguların aşırıya gitmesi İslam'da hiçbir zaman iyi görülmemiştir. Birini aşırı sevmek arkadaşlar bir kusurdur. Mesela bazı şöyle söylüyor. Hocam ben aşırı hassasım diyor. Yani bu aşırı hassaslık daha önce değindim mi size bilmiyorum. Bazı yerlerde çok konuştum bunu. Aşırı hassaslık bir kusurdur arkadaşlar. Bir övünülecek bir şey değildir. Hiçbir şeyin aşırısı iyi değildir. Aşırı korku, aşırı hassaslık, aşırı sevmek, aşırı düşkünlük bunların hiçbiri iyi görülmez İslam'da. Hatta İslam ahlakçıları bazı olumlu ahlaki niteliklerin bile aşırıya gittiğinde tersine döndüğünü söylerler. Mesela cömertlik aşırıya giderse israfa dönüşebilir. İşte yumuşaklık aşırıya giderse ilkesizliğe dönüşebilir. Yani her şeye evet demeye başlarsınız gibi ee, bu aracı kavramının da altını tekrar çizelim. İnsanlar onları Allah ile kendi aralarında aracı birer tapınma objesi haline getiriyorlar. Aracı olarak görmeye başlıyorlar. Mesela bunun en son örneğini söyleyeyim. Şöyle bir 7-8 yıl önce herhalde yaşadık bir furya şeklinde. Ee, Allah çok meşgul olduğu için, çok büyük işlerle meşgul olduğu için haşa biz isteklerimizi meleklere söylemeliyiz diye bir akım vardı bizim ülkemizde arkadaşlar. Kitaplar vardı. Bununla ilgili yazılan ne oldu onlar bilmiyorum. Ee, işte meleklerin isimleri var. İşte hangi işin için hangi meleği çağıracaksın? E, hangi meleğe yalvaracaksın? E, in, sadece insanlar değil arkadaşlar. Melekler de putlaştırılabilir. Mesela Hristiyanlıkta meleklerin de e, e, bir nevi yarı ilah yani biliyorsunuz nedir? Tesliste ne var? Üç tane ilah var arkadaşlar. Allah derler, Cebrail, ve Hazreti İsa, Ruhul Kudüs'ü yani bir tanrısal bir güç veya o gücün bir parçası olarak görüyorlardı. Aynı şeyi melekler, hatta kitabın adı vardı, o ekolünde bir adı vardı şu anda hatırlamıyorum. Arkadaşlar melekler üzerinden bizim toplumumuzda bayağı da tuttu. Yani cami cemaati bile bize soruyordu. Hocam işte şu meleklere söylememiz gerekiyormuş falan diye. Arkadaşlar bizim dinimiz son derece açıktır, son derece olumlu anlamda söylüyorum bunu sade ve basittir herkes öğrenebilir bizim dinimizdeki duaları. bir iş portacı da öğrenebilir okur yazar olmayan yeni zekalı olmayan şöyle 70 civarında zekası olan herkes arkadaşlar bizim dinimizde Allah'a nasıl yalvarılacağını Ondan nasıl isteneceğini, en büyük duaları, en kıymetli sözleri, herkese açıktır. Gizli saklı bilgiler yoktur. Dolayısıyla yeni bir şey keşfetmeyi beklemeyin bu açıdan arkadaşlar. Var olan peygamber duaları, i̇şte kitabımız, bunun okunması. Biz bu dünyaya tabii ki imtihan edilmek için geldik. Burada tabii başka faktörler de var. İnsanlar acı çekmek istemiyorlar. Zorlanmak istemiyorlar. Hiçbirimiz, ben de dahilim bu insanlara. Ee, efendim böyle her şeyi çok kolay olsun hayatlarında istiyorlar. Ama aynı zamanda da çok yükselmek istiyoruz. Yani manevi olarak, dünyevi olarak, hani üst bakanlara gelmek istiyoruz. Her türlü e, üst seviye arkadaşlar. Mesela beden sağlığınızda üst seviyede olmak emek ister mi? entelektüel anlamda donanımınızın yüksek olması emek ister, acı ister yani emek demek acı demektir, çaba demektir asim demektir işte burada geçtiği üzere darlık da böyle Nuh Kavbi Nuh Aleyhisselam bu böyle bir tutulma geliyor arkadaşlar tabi tekrar ediyorum yani mesela diyelim ki Allah'a çok yalvarmak istiyor Allah'a muhtaç olduğunun farkında ve bunun içinde araya birilerini sokmuş işte aracılar var ve onları da razı etmeye çalışıyor insanlar ve bu konuda da çok samimiler yani başka bir amaçları yok sadece Allah'a Allah'ı razı etmek için diyelim ki yani bunu yapıyorlar o zaman bir peygamberin gelip kendilerine bu razı Allah'ı razı etme yolunu daha açık ve kesin bir şekilde göstermesinden memnun olması gerekmez mi? Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Şiddetle karşı çıkıyorlar. Niye? Tekrar ediyorum çünkü kurulu düzeni bozduğu için. O kurulu düzenden ne bağlanan üst kesim var. Yöneticiler, rahipler aşağı doğru gidiyor. bu üst kesim arkadaşlar şiddetle karşı çıkıyor. Bütün peygam bütün peygamberlere dikkat edin. Mutlumun üst kesimleri karşı çıkmıştır. Çünkü o kurulu düzen onların ekmeğine yansürmektedir. E, düşünsenize insanların neye inanacağını siz söylüyorsunuz ve o söylediğiniz şey dolaylı olarak sizin çıkarınıza da hizmet ediyor. Bu yani dünya açısından harika bir sistem kurmuş oluyorsunuz. Ve bir peygamber geliyor insanlara diyor ki hayır bu aracılardan hiçbirine ihtiyacınız yok Allah'ın ile doğrudan konuşabilirsiniz. Her şey Allah'ın elinde bunlar hiçbir işe yaramaz diyor yani her şeyi bozuyor sistemin temelini bozuyor yani dolayısıyla çok şiddetle e, karşı çıkıyorlar ama Nuh Aleyhisselam da çok sabırlı işte başta söylediğim gibi arkadaşlar asla vazgeçmiyor e, insanları uyarıyor e, onlarla ilgili ayetleri e, e, göreceğiz tek tek bu ayetlerin Nuh Aleyhisselam'ın bahsedildiği 40 küsur işte ayetin hepsine tek tek bakacağımız için onları e, şöyle geçelim arkadaşlar e, çok azgın bir kavim Nuh Aleyhisselam'a inanmadıkları gibi onlar mecnun diyorlar. Taşlamakla tehdit ediyorlar. Yalancılıkla itham ediyorlar. Alt tabakadan sadece bazı kişiler Hz. Nuh'a inanıyor. Onları yanından uzaklaştırmasını istiyorlar. Alt tabakayı yoldan çıkarıyorsun diyorlar. Yani çok ilginçtir arkadaşlar. Bu inanmayanlar tamam inanmıyorsun. Hadi eyvallah yani inananları serbest bırak. Bakın bugün bile görüyoruz bunu. İnananları da serbest bırakmazlar. Çünkü o alt tabakayı sömürecek o alt tabakayı kullanacak, çalıştıracak, işte ne bileyim razı edecek. Yani sen diyecek işte uyduruyorum. Yani mesela Hindistan'da kas sistemi var. En alttakiler sürekli değil mi karın tokluğuna bile değil. Yani. yani yarı aç yarı tok çalışıyorlar yukarıdakiler için. Niye? Çünkü onları öyle bir inandırıyor ki sen bundan önceki hayatında bir günah işledin veya işte bir yanlış yaptın, onun için şimdi bu e, sınıftasın. Eğer bu sınıftaki rolüne çok razı olursan, hiç böyle itiraz etmeden çok iyi bir şekilde bu, bu sınavı verirsen bir sonraki hayatında bir üst sınıfa geçerek diyorlar. O da buna inanması yani binlerce insanın ama buna inanması çok işinize gelmez mi yani üst tabaka olarak? Dolayısıyla kendileri inanmadıkları gibi başkalarının da o alt tabakanın da inanmasına e, izin vermiyorlar çünkü onların nasıl düşüneceği çok önemli kendi varlıkları açısından. Ve Nuh Aleyhisselam'da tabi burada inanmadıklarını da samimi olarak anlıyoruz. Yani samimi olarak inanmadıklarını anlıyoruz. Diyorlar ki sen bizi azapla tehdit ediyorsun tamam getir o azabı diyorlar. Nuh Aleyhisselam ben sizden hiçbir talebim yok diyor. Bak bu peygamberlerin tarihinde çok geçen bir ifadedir arkadaşlar. La neselikum aleyhi ecra. Ben bu getirdiğim hizmet karşılığında sizden hiçbir karşılık, hiçbir ücret istemiyorum. Burası neden çok önemli? Çünkü kahinleri, onların işte oradaki rahipleri, onlar hep bu işi ücret karşılığına yapıyorlar. Bir ücretle yapıyorlar. Yani bak ben sizden diyor, hiçbir ücret istemiyorum diyor. Gaybı da bilemem sizin için. Ben melek de değilim. Ben sizin gibi bir insanım. Sadece Allah Teala beni seçti ve bunları size aktarmamı istedi diye ısrarla söylüyor. Bundan sonra en sonunda artık işte bu 950 yılın sonunda e, bu yeryüzünde artık bunlar inanmayacaklar. Yarabbi yeryüzüne dolaşan hiçbir kafir bırakma diyor. Ve Cenab-ı Hak da onun doğasını kabul ederek e, tufanla helak ediyor arkadaşlar. Bu geminin yapılması meselesi var. Orayı da artık bir dahaki sefere 40 dakika oldu. Burada bitirelim. Sorularınız varsa alabiliriz.